Mersin'in en eski ve yaşlı demircisini arıyordum. Sonra Oktay Çoban'a rastladım. Nerede rastladım? Sanayi sitesinden rastladım. Sanayi sitesini arabayla geziyordum. Çünkü ben böyle arabaya binerdim. Bir dolaşırdım. Bakardım etrafta ne var. Özellikle o çalışan insanlar işte hani çok portre olan insanlar benim özellikle dikkatimi çekerdi. Oktay amcaya da öyle rastladım. Baktım ocağı yanıyor, elinde demir almış, bir de Akdeniz'in çok önemli bir gemilere özel e, alet erdevatını yapıyor. Yani bir tek Akdeniz bölgesinde o, Oktay amcam yapıyor. Yanına gittim, görüştük falan. O 85 yaşından fazla olmasına rağmen o demiri, o şekil vermesi, o ocakta yapması, o olaylar zaten diyorum ya hayatım boyunca hep ateş, alev ve amcada her şey vardı. Zaten karizmatik. Bir de hayat hikayesini öğrendim. Bir de kendisiyle çok fazla samimi olduk o arada. Her gittiğimde de en azından 3-4 tane bana baskı fotoğrafını istettirdi. Götürürdüm. O da öyle bir amcamdı.